Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Soru soruldu. Ruhun görevi nedir? Ruh için can, canlılık, nefes gibi tanımlar yapılıyor. Ve Cebrail aleyhisselam içinde ruh tanımlaması yapılıyor. Ruh insanın özü ve çekirdeğidir. Bedenin yöneticisi olan ruh, nurani, şuurlu, diri ve sonradan yaratılmış bir varlıktır. Birdir, bölünmez, parçalara ayrılmaz, tesirleriyle bedenin her yerinde bulunur. Fakat belli bir e, mekanı yoktur. Ruh, sahip olduğu maddi ve manevi organlarla işler yapar. Şuurla Fark eder, akılla anlar, vicdanla tartar, karar verir, hayalle planlar yapar, hafızayla ilgili depolar, yani hafıza hafızaya bilgi depolayabilir, kalple sever, yani tek başına bir şey yapamaz. Ruh elle tutar, yine gözle görür, kulaklarımızla işitir, ayakla yürür. Beden de bulunduğu sürece bedene muhtaçtır. Faaliyetleri bedenle sınırlıdır. Beden ile ruh adeta ampül ile elektrik gibidir. Yani elektrik görülmez ve elle tutulmaz ama lambayı yakacak enerjidir. Aynen bunun gibi ruh vücudun enerjisidir. Ölünce ruh vücuttan çıkar fakat var olmaya devam eder. Rabbimiz Araf suresi 172. ayette geçtiği üzere bütün insanların ruhlarını toplamış ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? El esdubi rabbikum dediğinde bütün ruhlar kalu bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin dediler. Ubay bin Kaptan rivayetle büyük Peygamberimizden alınan bilgiye. Dayanan bir hadis var. Bu ayeti şöyle tefsir ediyor. Allah ruhlar aleminde bütün insanları topladı. Onları türlerine ve yaşadıkları devirlere göre kümelere ayırdı. Ve onlara insan suretini ve konuşma kabiliyetini verdi. Buradan anlaşıldığına göre vücut ruha bir takım kabiliyetler kazandıran varlık demektir. Hadis-i şeriflerde ruh hakkında şöyle rivayetler var. Buhari'de geçen bir rivayette ve Müslim'de geçen bir rivayette. Ruhlar toplu cemaatlerdir. Onlardan birbirleriyle tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar da ayrılırlar. Yine başka bir rivayette. Şüphesiz sizden birinizin oluşumu annesinin karnında kırk günde toplanır. Sonra orada o kadar bir müddette yani kırk günde alaka yani yapışkan madde haline gelir. Sonra o kadar bir zamanda mudga yani bir et, bir parça et olur. Sonra Allah ona bir melek gönderir. Meleğe amelini, ecelini, rızkını, şaki ve sait olacağını yazması şeklinde dört kelime emrolunur. Sonra da ona ruh üfrülür. Böyle bir rivayet var. Başka bir rivayette de, Müslim'de geçen başka bir rivayette de, Müminin ruhu çıktığı zaman, onu iki melek karşılar, yukarıya çıkarırlar. Gök ehli yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat etsin derler. Peşinden onu Rabbine götürürler. Sonra bunun, sonra, bunu sınırın ötesine yani sidretil Müntehaye kadar götürün diye buyurulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından pis bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna cehenneme kadar götürün diye söylenir. Ruh hakkında bu rivayetler geçiyor. E, netice olarak ruhun mahiyetinin gerçekliği hakkında e, tatmin edici net bir bilgi bulunmamaktadır. Çünkü bilgi verilmeyen konu tamamıyla gayb alemiyle ilgilidir. Ve gayba dair bilgileri de Allah'tan başka kimsenin bilmesi söz konusu değildir. O halde iyice bilmediğimiz bir hususta Al, az bilgiyle e, yetinmeli ve aklımızın kavrayamayacağı şeylerin peşine düşüp şeytana ayak uydurmamalıyız.